Sevgili dinleyiciler Açık Radyo 94.9'da El Foyeje programındasınız. Bugün 12 Temmuz 2019, 3 gün önce ise 9 Temmuz idi. Dolayısıyla da bugünkü programımıza nove de Julio yani 9 Temmuz'la bir Darienzo yorumuyla başladık. 9 Temmuz neden Arjantin için önemliydi ve neden 9 Temmuz adına enstrümantal bir tango bestelenmişti. Tabi bunun için biraz Arjantin tarihine bakmak lazım. Çeşitli denemelerden sonra nihayet 1536 yılında İspanyollar bugün Buenos Aires dediğimiz şehri işgal edip ilk koroniyi kurarlar. Ancak şehre tam anlamıyla yerleşilmesi 18. yüzyılı bulur. 1806'da Buenos Aires'in İngilizler tarafından işgal edilmesi o güne kadar İspanya'nın bir vilayeti şeklinde yaşayan bu uzak kıtadaki yerleşimin bağımsızlık mücadelesinin başlangıcı olmuş. 1808'de Napolyon'un İspanya'yı işgal edişi ise bu mücadeleyi hızlandırır. Napolyon'un yenilgisi ve Arjantin'in bağımsızlık mücadelesini kazanması 9 Temmuz 1816'da imzalanan bağımsızlık bildirgesi ile neticelenir. Bu nedenle 9 Temmuz Arjantin'in bağımsızlık günü olarak kutlanır. Biz de bu sebepten ötürü bu haftaki El Fuege programını 9 Temmuz yani Novede Julio tangosunun Darienzo yorumuyla açmış bulunuyoruz. Temmuz ayı içerisindeki bir başka önemli tango olayı ise şüphesiz 11 Temmuz 1914'te Anibal Picico Troilo'nun dünyaya gelişidir. Bu nedenle bu programı Picico'ya ayırdık. Seçkileri ise Anibal Troilo hakkında kitap yazmış olan benim de çok sevgili dostum araştırmacı ve tango diyeceği Michael Lavokah'tan alıyoruz. Michael kitabının sonlarına doğru... 10 tangodan Ival Troilo diye bir başlık açar ve Troilo'nun 30 yıl içerisinde yaptığı 485 kayıttan 10 tanesini, Troilo'nun sanatının mihenk taşları olarak düşündüğü bu 10 tangoyu bizlere listeler. Bugün bu seçkiyle tango'nun büyülü kutusunda El Fuege de Buenos Aires, yani Buenos Aires'in bandanionu Pichuco Troilo'nun çevresindeki dostları ve tangolarının arkasındaki hikayelerle birlikte müzikal serüvenini izleyeceğiz. Anibal Troler 11 Temmuz 1914 yılında Buenos Aires'in Almagro mahallesinde İtalyan bir ailenin 3 çocuğunun sonuncusu olarak dünyaya gelir. Piccolo lakabını henüz bebekken elde etmiş. Napoliten diyalektiğinde kullanılan picciuso Piciuso kelimesinin bir türevi olduğunu zannediyoruz. Korsikaca'da küçük çocuk ya da ağlayan zırlayan çocuk bebek manasına gelen bu lafı minik Ali Anibal ağladığında babası onu kucağına alıp ağlama Picico diyerek teselli etmeye çalışırmış. Bunu oradan biliyoruz. Bu ağlayan küçük bebek lakabının ileride şişman iri yani bizim değişimizde semiz manasına gelen Gordo lakabıyla birlikte kullanılmasıysa hayatın ayrı bir cilvesi olsa gerek. Troilo daha önceleri kurduğu küçük topluluklardan sonra nihayet 1937 yılında kurduğu ilk büyük orkestrası ile ilk kaydını Odeon firması için 7 Mart 1938 tarihinde yapar. Bir 78'lik plağın bir yüzünde Comilfo diğer yüzünde ise Tinta Verde almaktaydı. Şimdi dinleyeceğimiz Komil tangosu troilo stilinin henüz olgunlaşmamış dönemin moda olan bilindik stillerinin farklı bir yorumu olarak karşımıza çıkar. Müzikal olarak şuna dikkat edebiliriz mesela. fonun bitirişi henüz oturmuş bildiğimiz klasik troilo bitirişlerinden değildir. Daha çok kalo orkestrasında duyduğumuz son akordan önce biraz bekleyip son akorun ise sadece piyano ile kırılarak basıldığı bir bitiriştir bu mesela. Müzik Troilo orkestrasından Comilfo tangosunu dinledik. Comilfo 1938 yılında Troilo'nun kaydettiği ilk tangolardan biriydi. 1937 yılında orkestrasını kurduktan sonra ilk kaydını 1938 yılında bu Comilfo tangosu ve Tinta Verde ile yapmış ve orkestrası gün geçtikçe hem popülerleşmeye başlamış hem de müzikal olarak gelişmeye Troilo stilini yavaş yavaş ortaya çıkarmaya devam etmişti. Bu arada Astor Piazzolla hayran olduğu Troll orkestrasına bandoneoncu ve aranjör olarak katılma imkanı bulmuş. Troll ise diğer orkestralar ile aralarındaki farkı açacak olan orkestraci orkestraya şarkıcı dahil etme kararını almıştı. Babasının küçükken plaktan dinlediği Carlos Gardel'in sesi ve onun yorumu, Pichico'nun tango müzikalitesini şekillendirmiş olacak ki orkestrasının her zaman enstrümantal tangolarda bile Gardel gibi şarkı söylemesini Gardel gibi tınlamasını istemişti. Bunu enstrümantal tangolarda da başarmış olan Troilo orkestrasına şarkıcıyı bir solist olarak dahil ederek şarkı sözlerini ve vokali de ön plana çıkarmıştı. Bu nedenle onu aynı zamanda şarkıların şarkıcıların yaratıcısı anlamına gelen El Creador kantan teste de denmektedir Müzik Parçam elipte ve değiştim. Etsin beni, beni. Etsin beni, beni. Etsin beni, beni. Etsin Yo no soy el viejo tango que nací en el arrabal Me gusta compadrear, soy reo pa' bailar Josso El Tango'yu dinledik. Müziği Domingo Federico'ya sözleri Homero Exposito'ya aitti. Anibal Troilo Orkestrası eşliğinde Francisco Fiorentino seslendirdi vokalde. Fiorentino Troilo'nun hayatında, Troilo ise Francisco Fiorentino'nun hayatında çok önemli birer figürlerdi. Müzik hayatına banderion çalarak başlayan Francisco Fiorentino neden sonra terzilik eğitiminden vazgeçip profesyonel müzik hayatına girmeye karar verir. Radyoda çaldıkları üçlünün içerisinde estrabijista yani nakaratçı olarak nakaratları da söyleyen Fiorentino Pedro, Pedro Mafia'nın banderion çalışını dinledikten sonra asla o seviyeye erişemeyeceğini fark ederek müzik hayatına sadece şarkıcı olarak devam etme kararı alır. Troilo'nun şarkıcı olarak ilk tercihi olmamış olsa da o dönemin şartları bu ikiliği bir araya getirmiş ve yıllar içerisinde ortaya koydukları performans ve yarattıkları atmosfer ile tango tarihinin en büyüleyici ikililerinden biri olarak anılmalarını sağlamıştır. O döneme kadar orkestralar içerisinde yer alan vokalistler sadece nakaratları söylüyor ve nakaratçı yani estrebicista olarak e, anılıyorlardı. Bu şarkıcıların adları... Ee, tıpkı diğer orkestra müzisyenleri gibi ayrıca anılmıyordu. O güne kadar plaklarda işte falanca orkestrası ve nakaratçı şeklinde yer alan değişin ilk kırılması da Troilo ile olmuş. İlk kez 1941 yılında Anibal Troilo orkestrası ile birlikte bir şarkıcının Fiorentino'nun ismi plak kapağında yer almıştır. 1942 yılında neredeyse tüm tango orkestralarında bir değişim gözlenir. Tempo yavaşlar. 1935 yılında Drianzo'nun gazıyla tüm orkestralar tarafından hızlı tempo ile çalınan tangolar birden yavaşlamıştır. Bunun nedenleri arasında tam olarak bilinmese de 2. Dünya Savaşı'nın Aralık 1941'deki Pearl Harbor saldırısından sonra artık bir Avrupa Savaşı olmaktan çıkarak bir Dünya Savaşı'na dönüşmesi ve dolayısıyla Arjantin'i de etkilemesi düşünülebilir. Diğer orkestralarda olduğu gibi Troilo Orkestrası'nda da bu değişim gözlenir. Daha net ve dramatik sayılabilecek bir stile geçen orkestra zaman zaman neredeyse başka bir orkestra gibi tınlamaya başlar. Gittikçe diğer orkestralara göre daha sofistike bir tarza kavuşan orkestraya Troilo aynı yıl yani 1942 yılında ölümüne kadar birlikte çalışacakları cellist Alfredo SITRO'yu dahil ederek orkestranın tınısını da genişletmiştir. Şimdi yine Troilo Fiorentino ikilisinden 1942 Kaydı, Malena tangosunu dinliyoruz. Zalim fal ya su se triste de la canción. O acaso aquel que solo nombra, cuando se pone triste con el alcohol? Malena canta el tango como la sombra. Malena tiene pena de Tu tiene el frío de luna, ne zaman buluyorum, senin kalenin. Yaşıyamazken, sal del deküver, yok. Yok. Yok. Yok. Yok. Yok. Yok. Yok. Yok. Yok. Yok. Yok. Yok. Yok. Yok. Yok. Yok. Lena Tangos'unu dinledik. Troilo Orkestrası eşliğinde vokalde Francisco Fiorentino vardı. Malena Tangos'un bestecisi Lucio De Mare, söz yazarı ise Homero manziydi Homero Manzi hem tango literatüründe hem de Troilo'nun müzikal hayatında çok önemli yere sahip bir tango söz yazarı ve şairdir aynı zamanda. Bugün 12 Temmuz 2019 Açık Radyo'da El Foje programında Tango'nun büyülü kutusunu aralıyoruz. 11 Temmuz Anibal Troilo'nun doğum günü olması sebebiyle bugün El Fuege programını Tango'nun büyülü kutusunu Troilo'ya adadık ve Troilo'nun müzikal serüvenini Tango serüvenini izlerini sürüyoruz. 1943 yılına geldik. 1943 yılında Troilo dönemin ruhuna uyarak ikinci bir vokalist arayışına girer. Aynı orkestrada çalışan Rufino ile henüz pek tanınmayan Alberto Marino ya da gerçek soyadıyla Marinaro arasında kalmıştır. Rivayet odur ki Rufino'nun da katıldığı seçmelerde Troilo Marino'yu tercih etmiş ve Rufino'nun o seçmelerde söylediği tangolar daha sonra Marino'nun sesiyle kaydedilerek onunla özdeşleşmiştir. İşte bu tangolardan biriyle devam ediyoruz şimdi Farolito de papel. Farolito de papel küçük kağıt fener ya da kağıttan fenercik anlamında geliyor. Sevgilisiyle bu küçük fenerin aydınlattığı bir odada tanışan fakat daha sonra yastığının altına bırakılan bir ayrılık mektubu ile uğradığı hayal kırıklığı ve düştüğü karanlığı o fenerin dahi aydınlatmasına yetmeyen bu terk ediliş hikayesini Troylo Orkestrası ve Marino'nun sesinden dinliyoruz.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 yo me dormí y dormido me quedé solo y pobre en mi vivir esta noche me encontré en la cartita de adiós el la de no hacer me juraste eterno amor parolito de papel que alumbraste mi vivir con la luz amiga y piel del querer que la perdí otro lado alumbra soy y apagaste para mí y yo a oscuras aquí estoy solo y pobre en mi vivir solo quedé, yo no tenía más que a ti pobre porque eras un mundo de ilusión vuelvo a encender el triste pucho de nacer Bırakın bu Parolito de Papel, 1927 tarihli müziği Mario Lespes ve Teofilo Lespes'e ait olan sözleri ise Francisco Garcia Jimenez'e ait olan bu eski tangoyu Trolley Orkestrası vokalde Alberto Marino ile birlikte 1943 yılında kaydetmişti. Fehmi Akgün'ün tabiriyle 1925-48 yılları arasını kapsayan Guardian Nueva yani yeni dönemin bütün özelliklerini anlayabilmek için tek bir müzisyeni Anibal Troilo'yu tanımak yeterli olurdu. Akgün şöyle tarif ediyor devamında Troilo'yu. Troilo tango tarihinin en büyük isimlerinden biridir. Romantik ve hüzünlü bandonyonunu hiçbiri feda edilemeyecek güzellikle 38 tangosu, milongaları, valsleri üstün bir yetenekle yönettiği Astor Piazzolla dahil birçok ünlü müzisyenin yetişmiş olduğu bir okul görevini üstlenen orkestrası onun adını bütün tango dünyasında hak ettiği üne kavuşturmuştur. 12 yaşından itibaren öğrenmeye başladığı bandonyonu ile birlikte kendini tangonun içinde bulmuş, tam anlamıyla tango ile birlikte Büyümüştür Troilo Her zaman yorulmaz bir yenilikçi olarak karşımıza çıkar. Tipik orkestralarda viola ve violonsel kullanımının gelenek haline gelmesinde orkestra önünde iki solistin birlikte söylemesinde ve beş bandoneonlu filaların kurulmasında hep onu önce olarak görüyoruz. Argentino Galva'nın düzenlemeleriyle daha yavaş bir ritimle çalan Troilo, orkestrasının müzikal niteliği mükemmellik çizgisine de Aşar. Bazı eleştirmenlere göre Troilo tangonun 70 yıllık bir sentezi bir özetidir. Dans edilir tango, sözlü tango ve enstrümantal tangoyu birleştirebilen ender müzisyenlerden ve orkestra şeflerinden biridir. Anibal Troilo'nun son derece duygusal bandanyonunda Pedro Mafia'nın tatlı sonoritesini, Pedro Laurenz'in parlak armonilerini ve Siriyako Ortiz'in oktavlı cümlelerini hep bir arada duymak mümkündür. Anibal Troilo'yu bizzat dinledim sözleri bugün dünyanın her yerinde tango meraklıları tarafından gıpta ile karşılanır. İşte Arjantinli bir yazarın çizdiği Troilo portresi. Solgun, şişman, zarif. Ustanın yüzü yuvarlakçaydı ama sağlıklı değildi. Sonsuz gecelerde şafaklara kadar çalışan, viski bardağını bırakıp ardından gazeteye ve sütlü kahveye el atan bir büyük şehir çocuğuydu. O hep Pichico, Arjantin'deki lakaplarından biridir. E, 30'lu yılların teenager olarak kaldı. Lacivert gömleği, şarabi gravatı ve küçük parmandaki siyah taşlı altın yüzüğüyle. Troilo'nun dikkatli gözleri, yarı sarkık göz kapakları arasından şüpheci ve çaldığı müziğe kendini kaptırmış bakışlarla salonu süzerdi. Elleri arasındaki enstrümandan ihtiras, öfke, hor görme gibi duygular yayılmazdı o yalnızca bandoneonu, şikayet ve inilti dolu körüklü kutuyu konuşturuyordu. 1945 yılında Troilo, herkese tangoda gelinen müzikalite seviyesini herkese gösterebilecek bir aranjman yaptırma kararı alır. Bunun için Piazzolla'nın tersine hem yenilikçi oluşu hem de geleneksel tango anlayışı içinde kalan Argentino Galvan'a gider. Galvan bu fikir için requer de Bohemia tangosunu seçer. Enrique Delfino'nun bu eski tangosunun Osvaldo Frecedor Orkestrası'nın eşliğindeki Roberto Rey'in vokaliyle hali hazırda gayet başarılı bir dans edilebilir versiyonu zaten bulunmaktadır. Galvan, dans numaralarından, hilelerinden tamamen uzaklaşarak bir tango fantazisi tasarlar. O dönem için tam bir devrimdir. Açılış Uzunca bir cello girişinden sonra bir yaylı kuartete dönüşür. Bandoneonların ve piyanonun bir süre hiç duyulmadığı bu zengin yaylı dörtlü kompozisyonu bir süre devam ettikten sonra Troilo'nun bandoneonu duyulur ki bu da bir solo niteliğindedir. Adeta yaylı dörtlünün eşlik ettiği bir solo bandoneon ya da bandoneonlu bir beşli dinleriz bir süre. Arada Troilo'nun bandoneondaki ustalığını konuşturduğu solo bir kesit de duyulduktan sonra Jose Basto'nun piyanosunu hafif Amerikalı piyanist pesteci Gershwin etkisiyle duyarız. Bu klasik müzik etkisi neredeyse 4. dakikadaki vokalist Marino'nun dahil oluşuna kadar sürer. Lakin vokalin kısa süreli girişiyle hissedilen bu klasik tango etkisi de fazla uzun sürmeden yine başladığı gibi bir klasik oda müziği havasıyla son bulur. Şimdi dönemin bu devrimci tangosu Recuerdos de Bohemia'yı dinliyoruz. Matas y así cruel con tu rigor todo mi amor. Equerdos de Bohemia'yı dinledik. Müziği Enrique Delfino'ya sözleri Manuel Romero'ya aitti. Troilo orkestrasının Argentino Galvan düzenlemesiyle, vokalde Alberto Marino'nun sesiyle dinledik bu tangoyu. Bu tango bir oda müziği edasında olması ve Troilo'nun o dönemde tangoda gelinen müzikal seviyeyi herkese göstermek istemesinin üzerine Galvan tarafından klasik müzik etkisiyle bir oda müziği etkisiyle yazılmış bir tangoydu. Sadece bir bandöne ve orkestra şefi değil, aynı zamanda bir besteci olarak da tango tarihine adını yazdırmıştı Pichico. Fehmi Akgün'ün yıllar boyunca Tango isimli kitabından aktardığı üzere, Gordola lakabıyla da anılan Anibal, Anibal Troilo'nun tangoların çok sevilmesinde ve popüler olmasında bu tangoların sözlerini yazan şair, Homero Manzi ve Catullo Castiglione'nun rolleri inkar edilemez. Türkiye'de ilk kez 1989 İstanbul Film Festivali'nde gösterilen rejisörlüğünü Fernando Solanas'ın yaptığı Sur, yani Güney adlı filme adını veren Tango, Troil ve Homero Manzi'nin ortak çalışmalarındaki en yüksek aşama ve olgunluk dönemlerinin zirvesi sayılır. 1948 yılında yazılan ve bestelenen Sur adlı bu tango, Buenos Aires'in San Juan, Buedo ve Pompeya gibi tangonun kaderini çizmiş semtlerinin lirik bir destanı gibidir ve küçük bir felsefi temayı içerir. Sonas'ın filminde Troilo'nun Garua, Maria, La Ultima Curda gibi tangolarına da yer verilmişti. Francisco Garcia Jiménez'e göre sözlerin derinliğini anlayabilmek için Kurtuluşu olmayan ölümcül bir hastalığa yakalanmış olan manzinin ruh halini anlamak gerekliydi. Çocukluğunu geçirdiği o mahallelere tekrar dönemeyeceğini bilen şairin dokunaklı vedasıydı bu sözler. Sur Müzik enovio en el recuerdo un hombre flotando en el adiós la silla del herrero barro y pampa tu casa tu vereda y el sanón y un perfume de suyo si de alfalfa que me llena de nuevo el corazón padrón y después poder Una luz de almacén Ya nunca me verás como me viera Recostado en la vidriera Esperándote Ya nunca alumbraré con las estrellas Nuestra marcha sin querella Por las noches de Pompeya Las playas y las lunas suburbanas Y mi amor en tu ventana Todo ha muerto, ya lo sé Edo Antín, cielo perdido Pompeya y al llegar al terrapleo Tus veinte años temblando de cariño Bajo el beso que entonces te robé Nostalgia de los años que han pasado Arena que la vida se llevó Pesadumbre del barrio que ha cambiado Y amargura del sueño redón y después uh uh cada dulce al pasar salúdame en la vidriera. Esperándote, ya nunca lucaré con las estrellas nuestra marcha sin querela, por las noches de Pompeya la y las lunas suburbanas y mi amor en tu ventana Todo muerto, no Vokalde Edmundo Rivero yorumuyla Anibal Troilo orkestrasından dinledik Sur. Müziği Anibal Troilo'ya sözleri ise şair ve birçok tangonun da söz yazarı olan Homero Manzi'ye aitti. Troilo, Homero Manzi işbirliğiyle çok sayıda birbirinden güzel tangolar yazılmış ve tangonun büyülü kutusuna bırakılmıştı. Ve Manzi onlarca başka tangonun da söz yazarı, şairiydi. Manzi edebiyat ve İspanyolca öğretmenliği de yapan, eğitimli, donanımlı bir kültür insanıydı. Lakin politik sebeplerle işine son verilmişti. Bu dönemde yaşamı için şunları söylemiş: Önümde iki yol var hacerme letras o hacer letras por los hombres. Ya sözlerdeki sözü edilen kişi olacağım ya da kişiler için sözleri yazan. O ikinciyi tercih etti. Ve unutulmaz tangoların söz yazarı olarak tarihi imzasını attı. Manzi ölümünden kısa bir süre önce Enrique Lisepoğlu'nun anısına yazdığı Lisepoli'nin sözlerini Troilo'ya telefonda yazdırmıştı. Responso ve Lisapolin aynı gün 29 Mayıs 1951'de kaydedildi ve bir plağın iki yüzü olarak yayınlandılar. 3 Mayıs 1951'de ise Manzi, aynı yılın Aralık ayında ise Disapolo hayata gözlerini yumdu. Troilo, kardeşim dediği Manzi'ye ithaf ettiği bu tangonun ortaya çıkışını şöyle anlatır. ''Responso'nun ortaya çıktığı gece evdeydik. Birileri İskambil oynuyordu. Ama ben, ben orada değildim sanki. Sabaha karşı dörtte birden yerimden kalktım ve odama gittim. Birkaç nota çalmaya başladım ve Responso böyle bire bir gece yarısı sabaha karşı ortaya çıktı. Sanırım Homero'ya verebileceğimiz en güzel hediyeydi.'' Troilo responsonun kaydını yapar ancak bir yıldan daha uzun bir süre boyunca bu parçayı tekrar çalamaz. Yıllar sonra Homero Manzi'nin ölümünün 20. yılı anısına düzenlenen bir televizyon programında Troilo 20 yıl evvel ben kalbimin yarısını, kardeşimi kaybettim der. Şimdi responsoyu dinliyoruz Manzi'nin anısına. <gülüyor> Sponso'yu dinledik, 1951 Anibali Troilo Orkestrası'nın kaydıydı. Troilo'nun bestesi olan bu responso tangosu, Troilo'nun çok sevgili dostu ve birçok tangoda söz yazarı olarak birlikte çalıştığı Homero Manzi'ye ithaf edilmişti. Dostunun ölümünden çok etkilenen Troilo, ona verebileceğimiz en güzel hediye buydu herhalde, diyerek bu parçayı ona ithaf etmişti. Açık Radyo 94.9'da El Fuje programının sonlarına yaklaşıyoruz. Bugün 12 Temmuz 2019, 11 Temmuz 1914 doğumlu olan Anibal Troilo'ya ayırdığımız bu programın yavaş yavaş sonlarına geliyoruz. Nocturno Amibario adlı tangosuyla programımızı Sona erdireceğiz bu haftalık. Ama öncesinde eğer bizi takip etmek isterseniz Instagram'da L alt çizgi Fuye e, hesabından L Fuye programını bu programı takip edebilirsiniz ya da Facebook'ta yine L Fuye sayfasından bizleri takip edebilir, yorumlarınızı ve söylemek istediklerinizi bize iletebilirsiniz. Bu hafta e, L Fuye programına Anibal Troilo'nun kendi yazdığı ve kendi sesiyle seslendirdiği bir aslında şiirle veda edeceğiz. Nocturno Ami Barrio. Mahalleme Nocturno. Pichuco bu şiiri 1956 yılının başlarında aşırı gece hayatından dolayı kaybettiği sağlığını yeniden bulmaya başladığı dönemde yazar. Başta aktör Santiago Arietta'nın okuması planlanan bu şiir bir türlü okunmaz. Bu kayıt bir türü gerçekleşmez ve Troilo'nun 1968 yılındaki kuartet kayıtlarına kadar unutulur. Birçok da olduğu gibi ellerinde kireçlenme başladığı ve çalmakta güçlük çektiği bir dönemde gitarcı arkadaşı Ubaldo Delio bu şiiri kaydetme fikriyle gelir. Troilo'nun tepkisi ise şu şekilde olur. Al oradan gitarını ve bana re bir şeyler çal. Pichigo sesini bile hatırlayamadığı babasını Genç yaşta kaybetmiş ve sonrasında dostları onun için çok ama çok değerli olmuştu. Ama zaman içerisinde tüm sevdiği dostları birer birer bu hayattan göç etmeye de başlamıştı. Çocukluğunun geçtiği mahallesine duyduğu derin özlemi, oradaki arkadaşı top oynarken hep sol acık oynayan ve belki de kalbime daha yakın olmak için hep yanımda olan diyerek andığı Yakumin'den de bahsettiği bu şiiri kendi sesinden dinleyerek bugünlük Elfo Eje veda ediyoruz. Önümüzdeki hafta Tango'nun büyülü kutusunu yeniden birlikte aralamak dileğiyle. Hoşçakalın. Era así pero yo me lo acuerdo así con Yacumín el carruña de la esquina que tenía las hornallas de hollín y que jugó siempre de jaz izquierdo a la mío siempre siempre tal vez va a estar más cerca de mi corazón Alguien Dijo una vez Que yo me fui de mi barrio ¿Cuándo? Pero ¿cuándo? Si siempre estoy llegando Y si una vez me olvidé, las estrellas de la esquina de la casa de mi vieja, titilando como si fueran manos amigas, me dijeron, Gordo, Gordo, quédate aquí, quédate.